Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Annemin Türküsü 9. ve son bölüm Yazan Filiz Ersöz, Yöneten Ergin Orbey, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Hamit Çelik, Teknik Yapım Ali Can Deniz, Ali Ersoy Doğan sanatçılar anlatan Sema Aybars, Dede Baykal Saran, Rıza Alpay İzbrak, Sevim Elçin Şanal, Metin Nezih Alataş, Ayça Duygu Canbarş, Oğuz Ünsal Ünlü. Annesini kaybettikten sonra öğretmen olan amcası Rıza Bey ile İstanbul'dan Erzurum'a giden Metin, amcasının çocukları Oğuz, Ayça ve yengesi Sevim Hanım'ın kendisini istemeyeceklerinden korkmaktadır. Gerçekten de Metin'e yalnızca Ayça yakınlık gösterir. Onu çarşıda ayakkabı tamirciliği yapan ve dağ sporlarıyla uğraşan Hasan abisiyle tanıştırır. Hasan'ın candan yaklaşımları Metin'i biraz olsun ferahlatır. Bir süre sonra amcası Rıza Bey onları karısının köyüne götürür. Metin yengesinin babası Sami dedeyi çok sever. Çevreyi gezdikleri bir gün Metin Oğuz'un özürlü olan parmaklarının iyileşmesi için doktorun verdiği egzersizlere başlamasını sağlar. O günden sonra Oğuz'un yavaş yavaş da olsa hayata dönüşünü gören yengesi Metin'e ilk günler soğuk davrandığı için pişmandır. Sonunda yaz tatili biter. Sami de çocuklardan ayrılacağı için çok üzgündür. Çocuklar şehre döndüklerinde bir süre önce kaza geçirerek ayağı kırılan Hasan'ı ziyaret ederler. Hasan onların gelmesine sevinirken Metin'in üniversiteyi kazanıp oradan ayrılacağı günlerden söz eder ve zamanın göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini söyler. Ooh, dondum dondum Metin Ooh, Ne kadar soğuk yine Aylardır kar kalkmadı yerden Erzurum'un kışına ben bile alıştım Ooh, yenge of of. Hep böyle olmuyor mu hmm. <gülüyor> Belki de unuttum Tam dört <gülüyor> yıl geçti aradan bir zamanlar Hasan abi zamanın göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini ah. söylemişti. Haklıymış mı öyle meğer. öyle. Ay sanki dün gibi. Bu yıl o oh, liseyi bitiriyorsunuz, sonra da üniversite. E, ben de dört yıl yaşlandım tabi. Tepsiyi hazırlayayım da götür ver dedenin çorbasını. Hadi ya. Peki yenge. Ah, ah, oğuz delikanlı oldu. Ayça dersen neredeyse genç kız olacak. Sen bana yardım ediyorsun, onlar dağda da gezmeye gidiyorlar. <gülüyor> Önemli değil, üzülme. Dedeleri bir aydır hasta yatıyor, onlar eğlencelerinde. Ee, yarı yıl tatilindeyiz, dinlenmeleri gerek. Al, evet. al şu tepsiyi, hazır <gülüyor> işte. Al götür dedenemetin, ben de bulaşıkları yıkayım hadi yap. Ah, dedecim benim, dört yılı üst üste geldi yanımıza. 10-15 gün kaldı. Bana hasretine dayanamıyorum diyordu. O sıralarda ne kadar sağlıklıydım. Ama bu yıl... Neyse. Üzüldüğümü belli etmeyeyim. Hmm. Ah. Hmm. İşte yine dalmış uyuyor galiba. Dede. Dede uyuyor musun? Bak hmm. sana çorba getirdim. Hmm. <gülüyor> Metin sen misin? Ayşe ile Oğuz neredeler? Daha gezmeye gitmişler. Aa, Daha, dur dur dur, yardım edeyim sana. Aa, Gel, hadi kalk Aa. biraz kalk. Şu yastığı Aa. da arkana koyayım. Ah, tamam. Hmm. Heh, oldu hmm. işte. Ha, çorba'yı hmm. kendin içeceksin ama. <gülüyor> Ellerim titriyor. Dökülür. Olsun olsun. Dökülmesi önemli değil. Bak örtü de getirdim. Şöyle örteriz yorganın <gülüyor> üstüne. Tamam. Hazır çocuk. Hala ne durumda olduğumu kabul etmek istemiyoruz. Daha çok hmm. yaşayacaksın dede. Çok. Hadi iç bakalım. Hmm. E neden bakıyorsun? İçsene. Eh, maşallah. Filinta gibi delikanlı oldun Metin. Oysa ...daha dün gelmiş gibisin İstanbul'dan. Evet dede, dört yıl bitti. E, e, o sıralar on üç yaşındaydım. E, i̇ştahın hmm. yok mu, içsene hadi. Peki, peki. Hmm. <gülüyor> hmm. Oh. oh, içim ısındı. Yengen güzel yapar çorbayı. <gülüyor> Yarım yıl tatilini bana yardımcı olmakla geçirdin. Oğlum. Aa, Oğuz da Ayça da yardımcı oldu. Ee, ama sen başka. <gülüyor> Üniversite imtihanları ne zaman? Ha kaç yıl var? Söylemiştim ha. ya dedeciğim. Ha. Şimdi Şubat ayındayız. Ha. Birinci sınav Nisan'da, ikincisi Haziranda. Ha, ha, öyleydi, öyleydi. <gülüyor> ben de akıl mı kaldı artık? Pek isteğin ne biliyor musun? <gülüyor> evet. Benim İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığımı gördüm. Hep söylerdin ya, ya. İşte onu göreyim. Ölsem de gam yemem. Neden hep böyle kötü şeyler düşünüyorsun bilmem ki. Hmm. Hasan abi bile kendini toparladı, hmm. hayata döndü. Haa öyleymiş. Sana hmm. bir müjde vereyim mi? Heh. Bizim İstanbul'daki <gülüyor> evin yakınından yol geçiyormuş. Heh. Dün Ziya amcadan mektup aldım. Bizim evin arsasına müteahhit apartman yapacakmış. ...bize de iki daire verecekmiş. Bununla sevindim işte. Üniversiteyi kazandığım zaman hepinizi İstanbul'a götüreceğim. Ha. Artık dairenin birinde biz otururuz... ...birini de kiraya veririz. <gülüyor> yani... ...ben de geleceğim sizinle. Ha. Ha, boşa hayal kurma. kurma. Sen aylardır ha. hiç türkü söylemiyorsun dedim. Hadi ha. söyle de dinleyeyim biraz. <gülüyor> hiç çocuk... ...sırası mı şimdi? Hem... Türkülerimi de unuttum artık. Yalnızca bir teki kaldı aklımda. Ama onu bana söyletemezsin. Söyletemezsin. Dedeciğim <gülüyor> benim. Neler hissettiğini biliyorum. Çocuk git, git, git. Yalnız bırak beni. Yalnız bırak. <gülüyor> Deniz görmeliydi bu günleri çocuklar. İkiniz de kazandınız üniversiteyi. Eğer ağlayacaksan biz odamıza ah, gidiyoruz. Bakma sen yengene Metin. Oturun oturun. Vereceğimiz kararlar çok önemli. Ben hiç düşünmeden İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Sana kalırsa yarın gidelim dersin. Artık. Benimle uğraşma abi artık ben de büyüdüm. Aman sevsinler. <gülüyor> Bunların atışması hiç bitmeyecek galiba Sevim. Sevim? Neden konuşmuyorsun? Neler düşündüm şu an bir bilsen Rıza Bir bilsen Hem de öyle kızıyorum ki kendimi Affedemiyorum. Affedemiyorum Her şey yolunda gidecek yenge İstanbul'da çok mutlu olacaksın Tabi tabi Bu evimizi satacağız ben de tayinimi isteyeceğim Bu evin parasıyla güzel eşyalar alırız Sonra da, Sonra biz... da yerleşiriz Metin'in dairesine Gel keyfim gel <gülüyor> Bizim evin satılması Taşınmamız belki aylar alacak baba o zamana kadar üniversiteler çoktan derslere başlamış olur. Siz metinle en kısa sürede gideceksiniz. Bizler gelinceye kadar kayıt işlerini yaptıracaksınız. Sonra da yurt bulacaksınız. Aa, Ziya amca buna izin vermez. O gün yazdığı mektup da... ...siz taşınıncaya kadar bizde kalacaksınız diyordu Aa, iki delikanlı elin evinde ne yaparsınız? Ayıp olmaz mı? Olmaz yenge olmaz. Ha. Ziya amcaları tanımıyorsun. Öyle iyi insanlardır ki. <gülüyor> Metin tıp fakültesini, abim de edebiyat fakültesini kazandı. Biri doktor, biri de babam gibi öğretmen olacak. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviniyorum. Ee, hadi bakalım herkes yataklara. Hadi bakalım. Bu kadar sohbet yeter. Rıza bunlar... ...yani Metin'le Oğuz... ...trenle mi gidecekler İstanbul'a ha? Evet hanım, evet. Of, of, çok huzursuzum. Şey, biraz gelsene. Seninle konuşacaklarım var. Hadi gel, gel. geliyor. Yine neler kuruyorsun, kim bilir efendim. Şey, bak şimdi, biz şimdi İstanbul'a gitmekle... ...Metin'in malına, mülküne sahip çıkmış olmuyor muyuz Rıza ha? Malı mülkü yine onun. Biz sahiplenmiyoruz ki. Evet ama hem kendisi istedi. Üstelik bizlere alıştı. Onun oralarda yapayalnız kalması daha mı? Iyi? Evet evet, kendi teklif etti ama hiçim rahat değil. Çünkü geldiği günler ona çok haksızlık ettim. Üzüntümün nedeni bu. bu. Ha, biliyorum ama onlar geçmişte kaldı artık. Sen de unut. Zaten Oğuz da İstanbul'da okuyacağına göre biz de gitmeliyiz. Ya. Yalnız. ...onların trene binip gidişleri aklıma geldikçe yani böyle... Of, <gülüyor> of, of, of! Kendini çok üzüyorsun, kapat şu konuyu artık, ne olur yat, uyu. Peki, peki. Ha bak şimdi, Hı. onlara börek çörek yaparım... Ee, ...kek de yaparım, trende yerler değil mi? Yine o... mi tren ha, Ama... Sevim yine mi tren? İçime baygınlık tamam. geldi vallahi. Hasan ağabey bizi uğurlarken ne kadar mahzundu değil mi Metin? Hele annem, benden hiç ayrılmadığı için çok üzgündüm. Ama inan senden ayrılmak da ona zor geldi. Metin, Metin sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum olsun. Ama buraya amcamla geldiğim günü hatırladım şimdi. Yine böyle dalmış trenin penceresinden etrafı seyrediyordum. Evler, ağaçlar, yollar yıldırım geçiyordu. geçiyordum. Şimdiki gibi geçen 4 yılın gibi. Bizim yanımızda mutlu olduğunu sanıyordum. Yok <gülüyor> Yo, yanlış anlıyorsun. O sıralar daha 12-13 yaşlarında bir çocuktum. O duyguları bilemezsin sen. Belki. Ama benim de kendime göre pek çok sıkıntılarım vardı. Artık gereksiz olduğunu anladın oğlum. Hem de çoktan. Bak gör. İstanbul'a indiğimizde Ziya amcalar öyle sevinecekler ki. <gülüyor> ben sıkıldım Metin. Biraz restoranda oturalım mı? Hadi sen git. Ben de birazdan gelirim. Hayat ne tuhaf. Ne büyük sürprizlerle dolu. Şu an mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. Dedemi düşündükçe içim kan ağlıyor. Ama artık bir ailem olduğunu düşündükçe mutlu oluyorum. Annemi düşündükçe de içim huzur doluyor. Çünkü verdiğim sözü tuttum. Anne, oğlum doktor olacak artık türkünü söyleyebilsem işte buna dayanamıyorum. Tutamıyorum kendimi. Geldim acelemle dur. Tamam. Ay yıkacaksın kapıyı sanki. Tamam geldim. Dur. Hah, gel bakalım bu Anne, Hah, ay, dolu, ne telaş. Anne başka göstereceğim sana bak. Oldu? Ne oldu? Ne bu mektup mu? Kaç tane böyle? Aa, aa. Şunlar abimden. İçik tane yazmış. Bir Hasan abiye biri de size. Güzel. Ama bu dört tanesi de Metin'den gelmiş. Metin'den. Bana babama Hasan ha. abiye bu da sana. Ah oku. Ah. Ben kendime ait olduğunu ay. odamda okuyayım. Demek Metin bana ayrı mektup yazmış. Ay tamam. Ya Rabbi, ya Rabbi bu ne kadar uzun böyle? Aman. ne kadar uzak durdum bu çocuktan? Neden hatalar yaptım be? Dur bakalım ne yazmış. Oo ooo, oo. dolu dolu iki sayfa. Ay bana kırgınlıklarını mı yazdı acaba? Neyse, neyse okay bakalım. Yengecim, nasılsın? İstanbul'a geleli bir hafta oluyor. Oğuz'la kayıtlarımızı yaptırdık. Ziya amcalar bizi öyle iyi karşıladılar ki, göreceksin her şeyi düşündüğümüz gibi olacak. Şimdi biraz dertleşmek istiyorum seninle. Ama önce izin vermeni istiyorum. Sana bundan sonra sevim anne diyebilir miyim? Elbette oğlum Elbette benim doktor Metin'im İstersen Annenin türküsünü Sevim annemin türküsü Diye söyle bundan sonra Buna benim de ihtiyacım var Metin Annemin Türküsü. Sürekli Oyunumuzun 9. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.